Programın ikinci bölümünde Doğayı konuşacağız. Konferans yarı finalleri. Chicago Bulls, Atlanta Hawks eşleşmesi. Biz Bulls'un zorlanmadan en fazla bir maç kaybederek seriyi geçeceğini düşünmüştük ama ilk maçta kendi evinde yenildiler. Atlanta'da Johnson yani Joe Johnson ve Jamal Crawford çok iyi oynadılar. adımın Evet ben. Her iki oyuncu da çok severim. Ama ikinci maç çok kötüydü Crawford. Zaten şöyle bir şey var Atlanta'da aslında. Ben ona dikkat ettim. Atlanta'nın yani iki tane şütörü Joe Johnson ve Jamal Crawford aynı zamanda skorer guardları çok iş şut zaman Atlanta kazanıyor ve iyi tatamadıkları zaman kaybediyor. Yani Orlando Mezik önünde de öyle olmuştu. Ne diyorsun? Yani sanki biraz onların eline bakıyor takım ama aynı zamanda karşılarındaki takım da onların yine performanslarına bakıyor gibi. Böyle enteresan bir şey oldu yani bu playofflara <gülüyor> özgü. Benim de kafam karıştı şu anda. Sen dediğin üzerine bir nokta getirip bir şey get yorum getiremeyeceğim. <gülüyor> ama ikinci maçta Bulls ya da kazanmayı bildi. Tabii iyi şut atamadıkları maçta cansın ve Kraft'tan. Ee, Atlanta ikinci maçta sadece 8 top kaybı yapmasına rağmen 73 sayıda da kaldı yanılmıyorsam. Chicago Bulls inanılmaz bir savunma yaptı çünkü poteyi göstermediler. Her şut dengesizdi. Her şut bir el üzerindendi. Her şut zordu. Ee, Chicago Bulls savunmasıyla kazandı ama Derrick Rose'un ayak bileği sorunlu indianı serisinin son maçında sakatlanmıştı o ee, etkisini gösterdi değil mi derik rose şey hani o mvp biraz, biraz sonra değineceğiz yılın en değerli oyunu seçildi derik rose hani o performansından uzak tabi bunun sakatlığını çok etkilediği, hani çok açık artık. carlos buzzer var bir de orada ben bu hafta ha, öyle bir adam var, var değil mi de? <gülüyor> <gülüyor> bu hafta e, murat oğluna ha, atlanta ne yapıyor abi falan dedim hani biliyorsunuz murat muratanoğlu çok koyu bir chicago bulls taraftarı evet. bana dedi ki Elim Chicago'da bazı arkadaşlarım var, onlarla konuşuyorum. Ya Carlos Boozer keşke iyileşmeseydi, sakatlıktan dönmeseydi diyorlar. O işte. sevmez ama biliyorum. Hiç hiç sevmez. Hatta yani. Chicago'da transferini onaylamamıştı. Ama yani Buzer, de onaylamamıştı. Yemeçlerinde böyle söylemişti. E, Cleveland'ın attığı kazık yıllar önce hani onu... Haklısın, böyle kimse, kimse antipatik ki. bir figür değil mi hani NBA'de? Kesinlikle. Boozer. ve gölge savunması bile yapmıyor. Yani yalandan bile savunma yapmıyor. Yani bir hani koç kızmasın diye bile elimde kaldı. Şöyle bir yorum yani. vardı. İşte maçı TNT yayınlamıştı yanlış hatırlamıyorsam hani çirkin bir oyun oldu dediler. E, maç sonunda yani Amerika biliyorsun hani iyi oynamadan kazanılan maçlar için çirkin oyun diyor. Hı -hı. Biraz yani ki maçta öyle oldu. Aslında Chicago Bulls ilk seride de tırnak içinde çirkin oynayarak Indiana'yı elemişti. Hani beklediğimiz e, güzel oyunu göremedik Chicago'dan. E, daha Bunun çok hem... sebebi Hı -hı. tamamen Derrick Rose'a bağlılar hücumda. Başka İnisiyatif kullanabilecek Kendi şutunu kendi pozisyonunu yaratabilecek Veya arkadaşlarını pozisyonu yaratabilecek Başka hiçbir oyuncu yok e Derrick Rose biraz e, Sakatlıktan dolayı kendini frenleyince Bütün e, o dönem bütün Dişliler aksıyor çünkü Derrick Rose ana dişli O tam dönmeyince etrafındakiler de Sorun yaşıyor Çaptan çıkmaya başlıyor Tabi şunu da söyleyelim hani çirkin oyun derken bu Tamamen işte savunmaların sertliğine böyle dayalı kora kora mücadeden bahsetmiyoruz. Tam tersi hani izleyeni tatsız bir basketbol izlettiren. Yani hücumların evet, son derece verimsiz olduğu. Değil yani mi? Yoksa Jogo Bonito'nun tersi değil yani. Aynen öyle. <gülüyor> e, şu anda durum bir bir. E, bundan sonrası için neler söyleyeceksin? Derrick Rose'un durumunu da göz önünde bulundurursak. Her gün daha iyiye gidiyor. E, o açıdan sorun hani yok. Hani kolay pes edecek birine benzemiyor zaten. Yok Derek kesinlikle Rose buzu çok, çok kolay pes ediyor da ya onun yarısı bir kütleye sahip Derrick hiç pes etmiyor. Bence bir 4-2 olur herhalde. Chicago son maça bırakmaz gibi geliyor bana ama Atlanta kendi sahasındaki iki maçtan birini kazanır. Hani Atlanta'da o gece... tahmin edilmesi öngörülmesi çok zor bir takım değil mi? Yani Atlanta seriyi kazanabilir bakarsın ve Aynı, çok şaşırmayız aynen. yani. Çok enteresan bir takım çünkü aslında iyi bir takım Atlanta. Hani bireysel olarak baktığımız zaman çok atlet, iyi bir takım ama dediğimiz gibi bize her Sulayeb serisinde şaşırtmaya devam ediyorlar. Ve kenardan Jamal Crawford dışında istikrarlı bir skorer gelmiyor. Belki bir adam daha olsa. Hani peki Haynek konusunda ne söyleyeceksin? Haynek ilk beşte başlamayacak mı maçtır? CFT'de enteresan performanslar sergiledi. Özellikle ilk maçta çok iyi oynadı. Ya, 45 dakika süre aldı. Onu da belirtelim. <gülüyor> Pardon. Larry Drew'un ya bu buradaki düşüncesi şu olabilir: İkinci beşte bir tane daha skorer olsun. Hani Kenardan gelip 10-12 sayı atabilecek bir oyuncum daha olsun diye düşünüyor olabilir. Ee, bir de kök, Kökhanik tam saf bir numara değil. Daha bir buçuk numara. Ee, Joe Johnson'ın, Josh Smith'in, Al Harford'un daha iyi oynayabilmesi, daha çok beslenebilmesi için birinci beşte biraz daha saf bir oyun kurucu düşünüyor. İkinci beşte e, Crawford'la birlikte biraz daha skorer bir adam bulundurmak istiyor. İstersen buradan ikinci eşleşmeye geçelim. Tabi ikinci eşleşme sen demişken. Sen ne diyorsun bu arada? Sen kendi söylemedin. Ya ben de Şikagon turu geçeceğine yanıyorum ama ben hani e, daha belki 4-3 olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Atlanta turu geçersen çok da şaşırmam. Yani aynen, bu aynen. pek yorum yapamıyorum açıkçası <gülüyor> <gülüyor> bu durumda. Daha e, heyecanla beklenen bir eşleşme beklenildiği kadar heyecanlı geçmese de Miami Heat Boston Celtics eşleşmesi. Hani tabi bunun basketbol tarihi açısından da bir önemi var. Hem Heat hem Celtics düşünürsek. 90'larda Heat çok iyi bir takımdı. Celtics zaten hani mitolojik anlamda da çok önemli bir yeri olan bir takım NBA tarihinde. Ama hani beklendiğimiz kadar olağanüstü heyecanlı bir seri olmuyor şu ana kadar. Miami hani çok da zorlanmadan ilk iki maçı sahasında olmasının da avantajıyla kazanmayı bildi. Miami şunu gösterdi bize iki maç sonunda. NBA'deki diğer tüm takımlardan en az bir adım daha öndeler, daha iyiler. Ee, yani serinin kötü olması da. Player falan biraz... ortaya çıktı değil mi iyice? Hani sezonda çok anlayamamıştık ama. Aynen. aynen. Ya bastın da şimdi Deni Ange kafasını duvarlara vursa artık hani ona söyleyecek lafım yok ya yani o takası yaptı. Şu an düşünsene bir Perkins olsaydı boyalı, e, boyalı alanı kapatacak, içeride geniş bir kütle barındıracak bir oyuncuları olsaydı çok daha farklı olurlardı. Şimdi Jeff Green hiç uyma oraya. Nenat Chris'in içinden umudu çoktan kestiler zaten. E, Zövmeni Jeff, o niye oynuyor? Green açıkçası ben oynatmadık işte oynatmadıklarını Ben Benim çok beğendiğim bir oyuncu Jeff Green Oklahoma City'deyken. E, Biliyorsunuz zaten yanlış hatırlamıyorsam dördüncü sıradan draft edilmişti. Evet. Üç e, sene kadar önce. Fakat e, pardon dört sene önce Kevin Durant'le birlikte draft edilmişlerdi. Kevin Durant 2. sıradan draft Boston edilmişti. Boston seçmişti Real'ın evet. takasında. Evet, evet 2007 Ama hani galiba. 2007 evet. Jeff Green Boston Celtics'te hani istedik art sürü almaktan çok uzak ve bunun performansına da yansıdığını düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim hani Miami aslında NBA'de eşsiz bir takım şu açıdan. Hani iki tane olağanüstü skoreri var. Yani Wade ve LeBron James. Hani buna sahip yani böyle iki oyuncuya sahip NBA'de başka bir takım yok. Hatta bence NBA'in hani en iyi 5 oyuncusu ise iki tanesi, Wade ve James'te herhalde. Ee, ayrı ayrı takımlarda 30'ar sayı ortalaması tutturabilecekler. Aynen öyle. Yani hani Wade bugün iyi oynamasa, LeBron James mutlaka iyi oynuyor. LeBron James sıradan bir gününde Wade çok iyi oynuyor. Hani bazen boş devreye giriyor. <gülüyor> bazen Chris boş devreye giriyor. Yani Miami hani Boston'dan bir iki gömlek yukarıda gözüküyordu. İlk 5'i değiştirdiler. Joel Anthony ile ee, Maro Chalmers geldi. Joel Anthony Potald'ın daha bir sertlik getiriyor. Ki bir önceki programda bundan bahsetmiştik aslında. Evet. Böyle bir değişikliğin evet. olabileceğini. Peki Raycan Rondo için neler söyleyeceksin? Hani Rondo bizi biraz hayal kırkına uğrattı ilk maçta. İkinci maçta toparlanmasına rağmen. Rondo biraz takım maçı kazandırmayı başaramadı. Boston'da da kendi düzenlerinin dışına çıktı. Şöyle ki hani Miami Heat'in en zayıf halkası kimdir? Bütün 12-14 kişi içinde. Bence savunmada Mike Bibby. Kesinlikle. E, Mike Bibi tuttuğu zaman Rajan Rondo'yu ona e, şey yaptırıyorlar. E, sürekli Rajan Rondo'dan oynuyorlar ve hani ne Rajan Rondo bir atıcı ne de Celtics buna alışık. E, Rondo sürekli e, Bibi'yi zorlayınca kendisi yani hatalar yapmaya başlıyor. Ritimden çıkıyor. Takımdaki diğer oyuncular özellikle Ray Allen ve e, Paul Pierce e, düzgün istedikleri topları alamadıkça onlar e, düzenden çıkıyor ve bütün takımı kötü etkiliyor. E, pot altına baktığımızda zaten ee, yaşlanan Garnett artık hücumda çok büyük bir faktör değil. Başka kenardan gelip de skor katkısı yapacak bir oyuncu yok. İşte Jeff Green'i e de hiç hani Watson'ın hiç olmadı, hiç oturmadı. Ronu da öyle kötü oynayınca hani çok fazla sayı atmayı düşününce takım kötü gidiyor. Yani bu da hani Boston'un spürmeye doğru gittiğinin bir habercisi olabilir. Ama bence hani M.B.'nin en iyi seyircisi Watson seyircisi. Biraz Liverpool Enfield Road ortamı oluyor orada oradaki maçlarda. Yani o de en az bir maç kazanırlar gibi geliyor. Yalnız yürümeyecek olan Celtics yani. iki maçı alabilir diyorsun yani. Kendi <gülüyor> evinde. Alabilirim. Seri 2-2'ye getirebilir. Ya biraz da zaten heyecan gelsin. Yoksa kötü gidiyor yani. Bunu NBA finali diye bekliyorduk. Yani biz, biz böyle yani... bir eşleşme beklememiştik değil hiç, mi? Hiç yani. <gülüyor> Kesinlikle 7. maça gidecek bir seriyi bekliyorduk. Bütün sezonlar böyle bir eşleşme olabileceğini yani belli iken e, sezon sonuna doğru sıralamalar kesinleşirken ileriki turları biraz öngörürken ya bu herkes bu seriyi bekliyordu. Elbette finali gibi bir seri kağıt üstünde ama parke üstünde şöyle olmadı. Kısa bir aradan sonra dağıtılan MVP ve yılın tayla adillerini konuşacağız. Bir de bir şey daha var. Bir şey daha. Bu akşam Euroleague Final Four'u var. Ha evet doğru. Onu konuşacağız.